Bismillahirrahmanirrahim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Said Nursi'nin kitaplarına basmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nitekim bir toplantıda başbakan şöyle açıkladı biz Said Nursi'nin arzusunu yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız da çok özenli bir şekilde bu kitabı bastı ve diğer kitaplarını da Diyanet aracılığıyla bastıracağız. Vallahi biz de elimizden geldiği kadar biz, biz daha fazla bastıracağız Allah izin verirse. Şimdi Cenab-ı Hakk'a dayanan mı daha güçlüymüş? Yoksa kendi gücüne dayanan mı daha güçlüymüş? İnşallah ortaya çıkacaktır. Şimdi Bazı kimseler var ki iyi niyetinin esiri oluyor. Şimdi bundan önceki derste burada okuduğumuz bilgilere dışarıda iki arkadaşımızla konuştuk. Bir türlü inanamıyoruz diyorlar. Yani kulaklarımıza inanamıyoruz diyorlar. Bazı insanlar da işte bazı dini kimlikle ortaya çıkan, işte kitap yazmış olan kişilerin yanlış yapacağına ihtimal vermiyor. Biz bunların yanlışlarını ortaya koyduk elbette. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz. Şimdi <gülüyor> Said Nursi kendi kitabını nasıl değerlendiriyor? Bak Kendi kitabı için, yani şimdi belki buradan yerini bulmamız biraz zor olabilir. Hatta ben buradan bulayım. Şey yapıyor yani Kur'an'dan alınmış, hani diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'in tefsiri falan hiç, hiç alakası yoktur. Said Nursi öyle demiyor. Said Nursi kendi kitabını nasıl değerlendiriyor? Bakın oraya. Ondan sonra da onun kitaplarını basmanın vebalinin ne olduğuna siz karar verin. Evet. Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri Halbuki Allah ne diyor? Kur'an'ı mübin diyor değil mi? Açık Kur'an. Biz açıkladık da diyor. Gizli gerçekleri bize iniyor, Risale-i Nur'la iniyor diyor. Evet. Bakın şimdi bazıları diyor ki Efendim bu ilhamdır. İniyor sözü ilham mı olur? İnme kelimesini ne için kullanırız? Kur'an'la ilgili değil mi? Tamam. Evet. ''Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suret, sureti inmesi gibi her asırda Kur'an'ın arştaki yerinden ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla inen gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor.'' Bak Kur'an'dan değil, Kur'an'ın arştaki yerinden. Kur'an'ın arştaki yeri. Yani Kur'an'dan demiyor, dikkat edin. Yani diyorlar ki işte bu Kur'an'dan alınma. Hayır, Kur'an'dan alınma olmadığını yazarın kendisi söylüyor. Yani yazara da iftira etmemek lazım. Kur'an'ın arştaki yerinden diyor. Bize iniyor diyor. Evet. Risale-i Nurlar ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne de batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O, gökten inmiş Kur'an'ın doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Hah, gökten inen Kur'an bak diyor ki ne doğunun kültüründen ne batının yani bu, bu herhangi bir ilmi çalışma ürünü değildir diyor değil mi? Ne batının felsefesinden ne biliminden ne doğunun kültüründen alınmadır. Peki Kur'an'ın bir de o cümleyi bir de oku. Gökten inmiş Kur'an'ın Kur'an gökten, Allahü Teala indirdi değil mi gökten? Gökten inmiş olan Kur'an'ın evet Doğu'nun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Kur'an'dan alınmıyor bakın. Kur'an arştaki yerinden alınmıştır diyor. Gördünüz mü? O zaman bu kitabı bastırmanın vebalinin ne kadar büyük olduğunu söylemeye gerek var mı? İhtiyaç var mı? Tamam. O zaman Risale-i Nur ne olur? Allah'ın kaçıncı kitabı olur? Son kitabı olur değil mi? Şimdi bizim sitemizde yer alan 2000 bin sayfayı aşkın Nurcularla yaptığımız tartışmalar vardır. Oraya lütfen girin bakın. Ben defalarca onlara dedim ki size göre Risale-i Nur Kur'an'dan sonra gelen son kitap mıdır? Hayırdır diyen olmadı. Hayır diyemediler. Peki Kur'an'a uyun dediğimiz zaman da ne cevap veriyorlar biliyor musunuz? Meal dediğiniz kitaplara mı uyacağız? Kur'an'a mı uyacağız diyemiyorlar. Meal dediğiniz kitaplara mı uyacağız diyorlar. Tamam. Yani problemin ne kadar büyük olduğunu burada anlamımız lazım. Bak bunu Said Nursi'nin kendi sözünden okuduk. Kaynağını istesen söyleseydin keşke ya. Söyledim. Söyledin mi? 160 nomur dipnottu. Şualar, 1. Şua, 24. ayet ve ayetler. Bak 24. ayet ve ayetler görüyor musunuz? 3. nokta. Evet.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 Sonra da şey açalım, bakın ''Fedekkir'' ''Gâşiye Suresi'' değil mi? ''İnneme ente müzekkir'' ''Müzekkir'' Evet, Gâşiye Suresinin 21. Ayet ''Gâşiye 88. Sure'' Şimdi burada ne yapmamız gerektiğini Allahü Teala bize söylüyor. ''Vezekkir'' ''Sen onlara tezkirde bulun'' yani Kur'an ayetlerini oku. Bizim yapacağımız onlara ayetleri okumaktır. ''İnnema ente müzekkir'' ''Sen sadece Kur'an ayetleri okumakla yükümlüsün'' Onu okuyacağız. ''Leste aleyhim bi musayitir'' Onların tepelerine düşüp de öyle zorla bir iş yaptıracak değiliz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 Günümüz şartlarında nasıl yorumlarsınız? Şimdi burada Allahü Teala diyor ki: Ve kederli cihanla fi kulli qariyetin akabire Her yerleşim yerinde büyükleri onların günahkarları haline getirdik. Neden oluyor biliyor musunuz? Dünyaya düşkünlük insanı yoldan çıkarıyor. Ya insanlar böyle başkasına muhtaç olmadıklarını anladıkları zaman şeyde Alak suresinde Allahü Teala diyor innel insan latgha er raahu hastaana. İnsan kendisini başkasına muhtaç görmezse sınırları aşar. Şimdi siz bakın belli bir makam ve mevkiye gelen çok yakın dostlarınız ne hale geldi? Telefon ettiğiniz zaman makamda şeylerinde toplantılı oluyorlar değil mi? Çok azı istisna. Çok azı istisna. Evet. Toplantılar da bitmez evet. İstisnaları çok azdır. Çünkü güçlü hale geldi ya, <gülüyor> sana ihtiyacı yok ya, o zaman yoldan çıkıyor. Bu Allahü Teala Teala'nın innel ''İnnel insânele yatığa'' ırâhu er istana kişi kendisini sana muhtaç görmezse başkasına muhtaç görmezse sınırları aşar. Ondan dolayı böyle oluyor. Tabii çok az insandır burada sınırı aşmayan. Niye böyle yapıyorlar? Liem <gülüyor> kurufihe orada kendilerine göre bir takım mekrerler kursunlar. Yani bir takım bunu bugünkü dille yaparsan bazı politikalar oluşturacaklar. O politikalar tamamen kendi dünyalarının devamı içindir. Allah'ın dininin hakimiyeti için değil. Ve ma yemkuruna illa Bununla, Bunda yani kurdukları bu oyunla bu oyun kendi başlarına döner. Ve mağiyet şurun ama bunun da şurunda olma farkına varmazlar. ya yani bu böyle. O zaman burada şu var. Bizler içinde yani bu konuda yani Allah'ın emriyle mücadele edenler içinde karşısında bunlar dikilir. Şimdi siz ya canım ne olacak falan işte biraz ama çok da sert olmamak lazım, işte azıcık taviz vermek lazım falan filan derler ya, işte öyle yaptığın an kaybedersin. Bu tıpkı şeyin o temelin tu diyeceğim haline dönüşür. Hani <gülüyor> minareye çıkmışlar ya, bakmışlar minarenin kapısı kapanmış, şey yapamıyorlar, inemiyorlar aşağı Gel, gelin uşaklar diyor, ben şuradan bir asırayım, siz de benim ayaklarımdan asılın, ondan sonraki de onun ayağından asılsın, böylece aşağı ineriz. E şimdi biri birincisi asılınca gene tutamıyor, ikincisi asılınca temelin elleri iyice şey yapıyor, zor, zora giriyor, diyor ki uşaklar sıkı tuturun, tut yiyicum. Tabi tut dediği zaman hepsi birden iniyor aşağıya. Şimdi bu iş böyledir, hiç tabiz vermeye gelmez. Yani bunlarda son derece dikkatli olmak lazım. Bu büyük bir imtihandır. Büyük bir imtihandır. O imtihanda her her babayıt kazanamaz ama kazandığınız zaman da Cenab-ı Hak bunun dünya ve ahirette çok büyük bir mükafatını verir. Evet. Müslümanım diyen insanların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 Maide suresinin 55. ayetinin ikinci cümlesi O kimseler ki namaz kılar ve rükuda oldukları halde zekat verirler şeklinde tercüme edilir. Rükuda oldukları halde zekat verirler cümlesi ne kadar doğru bir tercüme? Şianın burada bir de hurafeleri var. Yani bu, bu diyorlar Ali inmiştir. İşte Allahü Teala Zaten ben bu şiyayet bir türlü anlayamadım. yani bu her gün gelen bir takım sorular var. Ya Rabbim hayal edemeyeceğiniz yani bu kadar da olur mu diyorsunuz? Oluyor işte. Evet. Şimdi olay bu değil bakın. Diyor ki inna veliyyukumullah ve resuluhu. Sizin dostunuz Allah'tır. Rasulüdür. Velldine amenu Müminlerdir. Ellediğini kıymu ne sala namazlarını sürekli tam kılan müminlerdir. Boyutunu ne zeka ve zekatlarını verenlerdir. ve hum raki on onlar eğilirler. Kimin karşısında Allah karşısında. Rükû ederken şey verirler değil. Vallahi çok şeyler yani bugün böyle dışarıda direncilik yapanlar falan bu işi bilseler ya. Bir nasıl olsa yüzüne bakmayacak, rükû ederken al diyecek. Evet. Allah Teala niçin ilk baştan gönderdiği kitaplara değiştirilemez sıfatı vermedi. Yani onları korumadı. Bu konu hakkında bilgilendirir misiniz? Korumadığını kim söylüyor? Hmm. Bakın şimdi Allahü Teala'nın bütün kitapları koruduğunu ben size Kur'an-ı Kerim'den göstereceğim. Hicr suresinde kaçıncı ayetiydi? İnna nahne nazelne zikra. Evet, Hicr suresinin 9. ayeti. <gülüyor> diyor ki Allah-u Teala ''İnnâ nehnezzelne zikrâ ve innâ lehû lehâfidûn'' ''O zikri biz indirdik, onu koruyacak olanlar bizleriz.'' O zikir ne? Zikrin ne olduğuna bir bakalım, ondan sonra şey yaparız. Bak şimdi zikir, Cenab-ı Hak neye zikir diyor. Eddikir hatta zikir değil, eddikir. 19 tane ayet çıktı şimdi. Şimdi Bakın şu Nahil suresinin meşhur 44. ayet, 43 ve 44. ayetlerini açalım. 16. sure, 272. sayfa ya da bir sayfa fark edebilir. Diyor ki burada ve ma erselnâ min qablikelle illâ ricâlen nûh ileyhim Senden önce elçi gönderdiklerimiz kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildir. Feselü ehle zikri el zikir az önce geçti. İnnehu nezerine zikre dedi değil mi? Şeyde Hicr 9. ayette. O zikri biz indirdik. Feselü ehle zikru ehli zikre sorun. Yani o zikrin ehline sorun. O zikrin ehline Rasulullah için sor dediğine göre onlar kim olur? Tevrat'ta ve İncil'de uzman olan kimseler olur. Bak Tevrat'ta ez zikirdir, de ez zikirdir. İnmiş olan bütün ilahi kitaplar ez -zikirdir. O zaman Kur'an-ı Kerim ne olur? Yani o zikri biz indirdik. Kur'an'ı indirdik demiyor Allah. O zikri biz indirdik, o zikri biz koruyacağız. O zaman Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bütün kitapları Allah koruyor mu? nerede koruyor bunu da işte Hepsi koruma altında. Hiç birisi korumasız değil. Tamamı burada. Bütün kitaplar burada. Onun için şeydi neydi o hangi ayetti? Haza dikrumen me'a Evet, Enbiya suresinin 24. ayeti. Bak diyor ki burada çok daha net olarak ifade ediyor Enbiya 24. 200 323. sayfa bende ama sizde kaçıncı işte bir sayfa fark edebilir az önce dediğim gibi. Emmit takadu minduhi alihatan Allah'tan önce ilahlar mı edindiler? Kul hatu burhanakum getiriniz delilinizi. Bu hada zikru men ma'iye. Bu benimle beraber olanın zikridir. Ve zikru men kabli ve benden öncekilerin zikridir. Yani zikir dediği korunanı, işte bu ben benim, benim ve benden öncekilerin zikri budur diyor. O zaman Allahü Teala hepsini koruma altına almış mı? Bitti. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, Kur'an'ın korunmasıyla Şimdiye kadarki bütün ilahi kitaplar koruma altına alınmıştır. Hangi süren? Enbiya mı? Enbiya en mı? Evet. Enbiya 10. 10. ayet diyor Fatih. ''le gad enzelnâ'' evet. 10. ayet. ''le enzelnâ ileykum kitaben'' Bu şey diyor, ehli kitaba diyor ki size bir kitap indirdik. Fihi zikrukum'' rokum, sizin kitabınız bunun içindedir diyor. Tamam? Sizin kitabınız bunun içindedir. Efela <gülüyor> taakhirün, aklınızı kullanmıyor musunuz? Bir karşılaştıralım bakalım. İşte o şeyde. <gülüyor> Vatikan'a gittiğimiz zaman işte Mustafa Evli beraberdi. Kızım Hatice beraberdi o zaman. Başka, burada başka yok değil mi? Sadece üçümüz şu anda bu salonda olan. Şey e, o zaman bir mektup vermiştik şeye. O mektupta, yani papalığa bir mektup vermiştik. O mektupta şunu söylemiştik. Gelin Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı hatta sadece o değil, kataları, Ginza'ları efendim o şey e, geçen de Hinduların kitaplarından da okuduk ya burada. Hepsini koyalım, karşılaştırmalı olarak bir okuyalım. Aradan beş yıl geçmiş hala bir cevap yok. Cevap vereceğiz dedi değil mi? Yani söz verdi size cevap vereceğiz ama yok. Evet. Bakara suresinin 286. ayetinde geçen ente mevlana kelimesiyle bugün Celalettin-i Rumi için kullanılan mevlana sözü arasındaki alakaya ilgiyi yorumlar mısınız? Şimdi İnsanlar bu, için bu, bu kelime kullanması Mevla, Mevla kelimesi dost demektir.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 Mesele o. Allah'tan önce sizden yukarıda. 1.Deksi i̇şte okuduğumuz Gavslar, Kutuplar, Kutbu Azamlar, ve Evdatlar, Mevdatlar işte zaten Mevlana da kendisini öyle kabul eden bir kişidir. Yani Mevlana kelimesi ayrı, o, o ismi alan kişinin kendini konumlandırdığı durum başka bir şey. Yani O kelimeyi kullanmak bir şey değil ama allah Teala ne diyor? Bak başta neyi yasaklamıştı o ayeti? şeyde 50. ayet mi? 55. Ne diyor 55. İnne mabelihi ve resuluhu ve'l-lezina. Yok, yok yasakladığı yasak. ayet. 50. ayetti ayet. 50. ayetti yani. Onun elisi ne? Elide elib eliki de adıdır. Latet takudü'l-yahuda ve'n-nasara evliya. Ha bağlık Tamam. O başka. tabi yani şeyde Araf suresinde böyle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 namaz kılarken, ''İyyâkena'budu ve iyyâkenestâîn'' kısmını atlayın hiç olmazsa sözünüzle davranışınız birbirinize uyusun. Evet. evet. Yine benzer bir şey bu kavramlardan insanlar artık bayağı bir vesveseye yakın şeyler düşebiliyorlar. Mesela Cenab-ı Hak peygamberine, ''Sen onlara vekil değilsin'' diyor.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 Allah'ın vekili değilsin, değil mi? Allah'ın vekili değilsin. Sen Allah'ın elçisisin. Vekil olduğu zaman Allah'ı temsil edecek değil mi? İşte bu. En'am 107. 107. Ayet. Şimdi bu işte, bu, cemiyet, bu cemaat ve tarikatların adamları Allah'ın vekililiğinden öteye, bütün yetkisine sahip halife oluyorlar Allah'ın. Tabi halife kelimesini de maalesef ayete bağlamaya çalışıyorlar. Şimdi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 Yani Allah neyi yasaklamışsa onlar baş tacı etmişlerdir. Neyi emretmişler emretmişse ondan kaçmışlardır. Ve ma ente alihim bi vakil'' Allah Rasul ne diyor ki sen onlar üzerinde vekil değilsin. Sen benim vekilim değilsin diyor. Devamında ne diyor ayet? Öncesi ve ma cealnake aliyyin hafiza ve ma ente alihim bi Seni onları koruyucuda yapmadık. Sen onları da üzerinde vekil değilsin.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 Feintip nele kumaş şey imminhu nefsen o sizin verdiğiniz mallardan ki herhangi bir şeyi gönül hoşluğuyla baskıyla değil kendi istekleriyle hiçbir baskı altında kalmadan verirlerse fekülüğü hani emmediye onu afiyette yiyin diyor. Evet. Hocam bazen kıldığım namazlardan zevk alamıyorum. Bu da beni şüpheye düşürüyor ve Maun suresi aklıma geliyor. Bu gibi durumlarda hani bu surenin kapsamına mı girmiş oluyoruz? Şimdi bu kişi eğer bursa. korkuyorsa demek ki doğru yoldadır. Yani bir endişe taşıyorsa doğru yoldadır. Ama insansınız. Yani istediğiniz her şey olmaz. Sizin Allahü Teala bir de namazdan zevk alacaksınız, şöyle yapacak, böyle yapacaksın dese Vallahi yandı hiç kimse namaz kılamaz. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediğine veladeenhum fi salatihim khashu. Onlar namazlarında huşu içer. Yani öyle namaz kılarken elbiseleriyle, ayakkabılarıyla şuraya da burayı sağa sola bakmazlar. Tamam böyle Cenab-ı Hakk'ın zorunda yapabildikleri ibadeti yaparlar o kadar. Yani yapab yapabileceğiniz kadar o konsantrasyon dediğiniz şey her zaman olmaz. Bir de şeytan esas namazda gelirse musallat olur. Başka zamanda ne işi varsin yalnız Bunu unutmamak lazım. Evet. Cuma suresinde Cenab-ı Hak Ey iman edenler namaza çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun buyuruyor. Bu ayete göre Cuma neden sadece erkeklere farz kabul ediliyor da kadınlara farz kabul edilmiyor? Cuma namazı kadına da erkeğe de farzdır. Yalnız şu var. <gülüyor> bu Cuma suresinin 10. ayetiydi değil mi? Şimdi burada diyor ki Allahü Teala yok 9'muş. Ya ayyidīne men yudānū liṣ-ṣalāti fī yawmi al-jumʿati fa wa zarūl Müminler Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikre koşun ve alım satımı bırak. Ve <gülüyor> lekum hayrun lekum bu sizin için hayırlıdır. En kudüm tealamun. Şimdi alışverişi bırakacaksın. Bu bu daha hayırlıdır diyor. Şimdi böyle bir ifade bu sizin hayrınızadır ifadesi namaz yani beş vakit namazda kullanılmaz. Namazı kıl bitti. Şimdi bu ifadeden dolayı mesela i̇bn radıyallahu Abbas bir gün, yağmurlu ve çamurlu bir günde, Cuma günü, ezan okuyan kişiye demiş ki, Hayyale salaha geldiğin zaman, hayyâle s namaza gelin. Gelin deme, deyin ki herkes evinde kılsın. Cuma. Çünkü diyor ki, Rasulullah da böyle yapmıştı. Buraya gelecek olsalar, çamura batarlar. Çok sıkıntı çekerler diyor. Çünkü çok yağmurlu ve çamurlu bir gün. Şimdi böyle olduğu için de Ayşe validemizin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Avali denen bir bölgesi vardır Medine'nin o şeyin Cennetül Baki var o Kabristan, Kabristanın alt tarafı ve oradan o çevre bölge. Ben 80'li yılda gittiğim zaman orada sebzecilik yapılıyordu. Eskiden de orada sebze yetiştirilirmiş. Avvalide olanlar nöbetteşe gelirlermiş cuma namazına. Ama mesela başka bir başka bir namazda nöbetteşelik olmaz. Herkes kılacak. Neden? Çünkü Tarlayı boş bırakamazsınız yani bu işi bilenler bilirler sulama zamanı vardır onu geçirdiğin zaman bir daha sulayamazsın nöbetteşe gelirlermiş <gülüyor> işte bunlar Cuma namazının farkını gösteriyor bugün de bugün de siz e, yani bazen bazı mesleklerde olan insanlar gidemeyebilirler. ama. Gidenler, bu sizin için hayırlıdır ifadesi kullanılıyor. İşte kadınlar içinde, müsait olanlar gider elbette gitmeliler ama bazı hanımlar var ki küçük çocuğu var. Evet, küçük küçük çocuğunu da götürebilir ama her zaman götüremeyebilir. Arkasından yemeğe gelecek olanlar var, yani şey aksiyebilecek durumlarda o zaman kadın içinde, erkek içinde bazı ciddi mazeretler olduğu zaman gitmeyebilirler. Hocam insan Allah'a halife olamaz dediniz ama Bakara suresinin 30. ayetinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuş Allah. Bunu nasıl anlamalıyız? Şimdi ona o manayı veriyorlar maalesef tefsirler. Gerçekten çok üzücü bir şey. Şimdi ben ben şimdi size sorayım, cevabı siz verin. Şimdi <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den, şey Medine'den ayrılırken birisini yerime halife bırakacağım dese, ortalığı karıştıracak bir adam mı bırakacaksın diye cevap verseler, Resul burada kim kimi kötülemiş olurlar, yani falancayı halife yapacağım demiyor. Birisini halife yapacağım dediği zaman, o kesimin kim olduğu belli olmadan ortalığı karıştıracak, fesat çıkaracak birini mi bırakacaksın dendiği zaman, bu kime hakarettir? Rasulullah'a hakarettir. Şimdi Allahü Teala ''İnni cailun fil ardi halife ''Ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum'' dediği zaman eğer o halife İddia edildiği gibi, haşa, Allah'ın halifesi olacaksa, meleklerde kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini mi oluşturuyorsun deyince, kime hakaret etmiş olurlar? Çünkü Allah'ın yerine geçecekse onun yaptığını yapar değil mi? Haşa. O zaman Allah'ın ne yapması gerek, gerekiyor ki melekler bu itirazı yapsınlar? Demiş olmazlar mı, senden çektiğimiz yetmiyor mu? Bir de başımıza bunu bela ediyoruz. Öyle demiş olmazlar mı? Başka bir manası var mı bunun? Haşa Allah'ın yerine olacak olursa. Burada olay şu, <gülüyor> halife biri diğerinin yerine geçen işte Resulullah'tan, Resulullah Mekke'den çıktığı, Medine'ye gittiği zaman birisini bırakıyor, vefat ettiği zaman biri onun yerine geçti. Şimdi halifelik, bir başkasının yerine geçme arzusu taşıyan varlık manasına gelir. Hayvanlarda bu arzuyu hangiler, erkekler mi dişiler mi taşır? Herkes. Erkekler. Yani siz mesela bir kümes düşünün, bir kümeste halifelik mücadelesi tavuklar arasında mı olur horozlar arasında? Mı? Yani bu, bu kümese ben hakim olacağım sen hakim olacaksın diye horozlar birbirine birbirlerine yaparlar, dövüşürler ve kanlı biter bu sonuç. Sonuç kanlı biter. Şimdi Peki, o kümeste tavuklar birbirleriyle halifelik mücadelesi yapar mı? Yapmaz. Şimdi tavuklarda da bu olsa kümeste iki tane tavuk olur mu? Bak iki tane oruza olan kümes biliyor musunuz? Yok. Peki iki tane tavuk olur mu o zaman Birbirleriyle mücadele edecek olsalar olur mu? Her kümeste bir tavuk bir horoz olur. Peki tavuklu horoz arasında da olsa o zaman hiç küme sorması iyi mi? Şimdi melekler öğreniyorlar ki Allah bir varlık yaratıyor ki bunun hem erkekleri arasında bu mücadele olacak hem kadınlar arasında hem kadın erkek arasında. Şimdi kumalar niye birbirini sevmiyor? Bu mücadeleden dolayı. Ailelerinize bakın. Ademle Havva iki kişi. İki kişi. Şeyin e, Taha suresinin 123. ayetini açarsanız Allahü Teala orada diyor ki: "İhbi ta minha." İhbi ta. Arapça bilenler ihbi ne demek? İkiniz inin. İkiniz kim? Ademle Havva. <gülüyor> Bu bahçeden inin. Peki? Ba'dukum li ba'din aduv. Biriniz yerine düşman. Üçüncü bir adam yok. Birisi kara, biri koçlar. Ya yani ne demek? O onun yerine göz dikiyor, onun yerine göz dikiyor. Şimdi evlere bakın, en büyük problem kadın benim dediğim olsun der, erkek benim dediğim olsun der, ondan çıkmıyor mu? Ondan çıkmıyor mu? Yaratılış bu işte. Şimdi işte melekler hayvanlar aleminde bunu bildikleri için eyvah diyorlar kan gövdeyi götürür. allah Teala bu olmayacak demiyor. Bak karı koca arasında bile bunun olacağını söylüyor. Ama diyor, sizin bilmediğiniz taraf var diyor. Sonra Adem'e bütün eşyayı öğretiyor. Bu bir bilgi öğ şeydir, öğretmektir. Ondan sonra, hadi söyleyin bakayım bunlar, bu eşyaların isimlerini, bir şey yapamayınca o zaman bizdeki yarışı, yarışın ne de olmasını istiyor Allah? Bilgide olmasını istiyor. Halifelik yarışı bilgiyle olmalı. İlimle olmalı, teknolojiyle olmalı işte onun için yeryüzünde medeniyet kuran insandan başka bir varlık yoktur. Siz meleklerin kurduğu bir medeniyet duydunuz mu hiç kadar? Melekler de böyle bir yetki olmadığı için kıskandılar Adem aleyhisselam. Çünkü ne diyor Allah? İnne aleme matubdune ve ma kuntum tektumun. Sizin aşağı vurduğunuzu da biliyorum, de sakladığınızı da biliyorum Adem'e secde edin dedi ve onları imtihana soktu. Çok ağır bir imtihandı. Kıskandıkları kişiye secde edin. Hadi bakayım dedi. Hepsi kendi içindeki şeyi yendi ama iblis yenemedi. İblis de bir melekti. Melek, Allah tarafından kendisine görev verilen cin demektir. İblis nasıl emri yerine getirmedi o zaman hadi bakalım senin görevine son. Bir daha da oralara yaklaştırmadı. Evet, şimdi demek ki Kimse kimsenin halifesi. Şu anda mesela hükümet niye paralel yapıya karşı çıkıyor. Ben... Halifelik mücadelesinden dolayı. O diyor ki hakimiyet benim olsun. O diyor ki yok ben sana yedirmem mi diyor. Şimdi bugünler mesela Ergenekoncular da dışarı çıkıyor. Neden içeri atıldılar? Halifelik mücadelesinden dolayı. Yani kim güçlü oluyorsa ne yapıyor. Ezmeye çalışıyor. Yapı bu. Ama Allah'ın istediği bu değil. Allah'ın istediği mücadelenin bilimde olmasıdır. İlimde, ilim üretmede ve ilmi e, ilmi hakim kılmada olmasıdır. Evet. Bitti mi? Meal soruluyor, ne zaman çıkar, nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi onu bakmaya soruyor, biz daha vermedik.